Popüler Kültür Envanteri Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner I was not caught Though many tried. I live Herkese merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da ve açıkradio.com.tr'den an itibariyle popüler kültür envanterini dinliyorsunuz. Mikrofonda ben Kerem Yalçınar, Dilgün Tutal'la birlikte... İkinci programı Popüler Kültür Envanteri'nin geçtiğimiz hafta 13 hafta boyunca işleyeceğimiz konulardan birazcık bahsettik. Bu hafta artık ilk programımız kahramanlar ve anlatılar üzerine olacak. Popüler kültürde, sinemada, edebiyatta, çizgi romanlarda birazcık anlatılar ve kahramanlar üzerine duracağız. Belki de hani bugün değişen bir şey var mı? Kahramanlar modern zamanlardan daha mı farklı, her ne kadar modern postmodern ayrımına çok benimsemesem de yine de bir olup biten bir şeyler var. Yani gördüğümüz filmlerden, bildiğimiz karakterlerden bakalım gerçekten. Kahramanlara gerçek ne oluyor sorusunu biraz sormaya çalışacağız. Ondan önce çok kısa geçen hafta envanter üzerine konuştuk ama popüler kültür üzerine bir açıklama yapmadık. Hani bu tabii çok geniş bir soru ve <gülüyor> biliyorum sorması da hani cevaplaması da bir o kadar zor. Hani popüler kültür dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Siz nasıl tarifliyorsunuz? Aslında 1980'lere kadar kitle kültürü ile popüler kültür arasında bir ayrım yapılabiliyordu. Kitle kültürü dediğimiz aslında daha çok klasiklerin ya da işte bourgeois yaşam tarzının ya da bizde olduğu gibi örneğin şu müziği dinleyecek, işte şöyle duygulanacak bir e, örnek yurttaş. ...anlamında hani sanat alanının, müziğin, edebiyatın çok işe karıştığını görüyoruz. Orada daha çok e, kitle kültüründen yani bir e, büyük kalabalığı, bir ulusu böyle kapsayan bir şey. Ama bugün e, bütün dünya aslında bu kitleyi oluşturuyor bir yandan da. 1980'lerden itibaren daha alt gruplara ait olan, biraz daha protest olan belki... ...ama aynı zamanda arabesk de mesela <gülüyor> popüler kültür e, biçimi müzikte ya da e, filmde ya da edebiyatta onun içinde sayılabilir. O döneme kadar e, sanırım kitle kültüründen ayrılan bir yanı vardı ve zamanla e, popüler kültürün tüm alanı kapladığını görmeye başladık. Yani kitle kültürü yavaş yavaş e, görece 80 öncesine gö göre e, ortadan kaybolup silinirken popüler kültürün daha değerli ...olmasa bile hani ne kadar değersiz olduğu sorusunun artık sorulmamaya başladığını gördük. Çünkü e, örneğin Arabesk üzerinden bir yine örnek verecek olursak... ...Arabesk işte e, daha çok hani, kente e, adapte olmaya çalışanların... ...biraz da kentli olmayanların kentteki e, kendilerini anlattıkları... ...ama kentlilerin ilgisini çekmeyen bir e, biçimdi müzikte e, ya da çok e, edebiyatta belki... Şimdi baktığımızda, ama örneğin İngiltere'de 1950'li yıllarda bunun işçi sınıfı için geçerli olduğunu... ...işçi sınıfının okuduğu e, gazetelerde geçerli olduğunu söylüyor. E, Hogarth, Richard Hı. Hogarth, bu Birmingham evet Kültürel Çalışmalar Ekolü'nden bir, e, ilk araştırmacılardan birisi. Kentte gelen, e, kent dışından gelenlerin oraya nasıl uyum sağladıklarına bakarken... Bir yandan işte onların adaptasyon konusunda izlediği stratejileri Hı. açıklamaya çalışırken diğer yandan da özellikle o dönemin basını hakkında şunu diyor. Artık öyle bir şey söz konusu ki daha çok ciddi olandan eğlence olana, eğlenceden onun içini daha o kitle kültürünün dışında sayılan ya da işte biraz daha değeri açısından sorgulanır olan bire her yeri Kaplamaya başladı diyordu ki biz sanırım bunu 1980'lerde Türkiye'de yaşamaya başlıyoruz. Bunu nereden söyle, nereden çıkarıyoruz bunu? Yani bir yandan işte daha alt kesimlerin dinlediği işte Müslüm Gürses'in biliyorsun hı hı. şeylerinde, konserlerinde Gençler ciletliyorlardı. Jiletli, hani <gülüyor> sonra bir bakıyorsunuz işte Müslüm gürses ölmeden önce işte daha hani son dönemlerinde birden aslında Türkiye'de daha batılı, daha burjuva, daha eğitimli kesimin ilgisini çekmeye başlıyor. Hı hı. Böyle bir şey sanırım o popüler kültür dediğimiz şey aslında yani piyasada hep yer alıyor. Ama bir biçimiyle e, onun içine dahil olduğu bir, daha çok kitleselleşen bir kültür ürünleri e, söz konusu. E, şimdi o e, biraz daha insanları eğitmeye, biraz daha kültürle tanıştırmaya yönelik eğilimin gittikçe e, yok olduğunu görüyoruz. <gülüyor> e, burada da popüler kültür şey anlamıyla hani bir alt kültür, işte başkaldır kültürü <gülüyor> olmanın ötesinde ticarileşmiş ama e, bir biçimde de e, eski değerleri denilebilecek şeyleri yine gündeme getiriyor. Ama dinlenmesi ya da beynisi artık böyle hiç sınıfsal ya da kültürel ayrımla daha az karşılaşıyor diyelim. Hiç de yok değil tabii ki. Peki o biraz bilmiyorum bu terime ne kadar sıcak bakıyorsunuz. Bu birazcık postmodernizm ve kimlik siyasetinin de birazcık etkisi var mı bu dönüşümde? Ne düşünüyorsunuz? Birazcık daha akışkan olduğunu söylediniz. Evet yani aslında modada da gördüğümüz şey mesela akışkandır, sürekli değişir ama bu onun kodudur. Sanırım popüler kültür de böyle 1980'den önce Türkiye'deki arabesk bağlamında daha uhrevi konuları dile getiren, yeryüzü aşkını hani değil de böyle daha bir farklı bir mutlak aşkı arayan bir söylemden, daha ikili aşkı arayan, işte yüz yüze, dokunmayı vesaireyi de içeren bir Türe dönüşüyor politik anlamda değişen e, ise tabii ki e, nasıl haberlerde işte devletle ilgili haberler, uluslararası haberler, hani ciddi haberler yok olup da onun yerine spor ya da işte üçüncü sayfa haberleri <gülüyor> geçmeye başladıysa siyasetin kendisinin de e, daha önceki ciddi işte e, dokunulmaz e, siyaset erkek işi ama aynı zamanda da Önemli şeyler yapılıyor havasından birdenbire zaten e, Turgut Özal'la birlikte <gülüyor> çıkıyor. Turgut Özal'ın kendisinin hani jogging yaparken eşofmanlı, mayolu, e, mayolu vesaire görünmesi ki e, bugün bile hala devlet bürokratlarının, <gülüyor> memurlarının o eski gelenekten gelenlerin e, hala takım elbisesi çıkarmadığını her halkarda <gülüyor> e, bir şekilde e, kravat takmaya da devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, biraz da 80'lerle birlikte hani politik figür olarak insanileşen ama aynı zamanda da bir e, popüler figüre dönüşen bir siyasetçiyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun ötesinde de gittikçe e, o dönemde çok da e, ünlüydü galiba. Mecliste çiğ, köfte çiğ köftenin <gülüyor> yapılıp işte tavanlara atıldığı evet. filan da <gülüyor> e, ve böylece de aslında biraz daha seçkin olanların mecliste alanların e, toplumsal kültürel düzeyine yani işte meclis gibi saygın ver, kutsal olması gereken bir mahomete olması gereken yer ayağa düştü tartışmalar. O zamandan başlamıştı ama bugün artık onu hiç tartışmıyoruz. O dönemde aslında bu Arabesk muhabbeti Orhan Gencebay yıllarca tukaka edilirken bir anda Turgut Özal'ın iktidarı zamanında aslında Arabesk'te Orhan Gencebay'a bakışta değişti. Arabesk'te dediğiniz gibi hani elit kültürün içerisine, tırnak içerisinde girmeye başladı. Aynı döneme denk geliyor aslında Orhan Gencebay'ın O işte tırnak çıkışı. içeri bir e, elit kültür. Çünkü <Gülüyor> zaten ee, elit olanların yine tırnak içinde hani elitin ne olduğu ya da e, yani seçkin konumda olmak isteyenlerin, arzulayanların öyle olsun ya da olmasın geri çekildiği ve kamusal alanın daha çok e, bunu çok dert etmeyenlerin e, dolayısıyla daha halka ait dedikleri yaşam, davranış, düşünüş biçimlerinde açık ettikleri bir dönemde e, Orhan Gencebay'da e, yani kula kul olmaz işte tanrıya yönelik bir aşk söyleminden neye geçiyor işte daha dünyevi şeyleri anlatan <gülüyor> Bir yere geçiyor ve de yani seçkinler ve seçkin olmayanlar arasında bir ayrım varsa Orhan Gencebay tabii ki seçkinlerin arasında zaten yer almıyordu. Ama Orhan Gencebay'ın hani daha politik olan yerlerde de kabul görmesi de zaten kültür denilen hani o ciddi işte ne bileyim insanı yüceliği doğru götüren şey de yavaş yavaş ortadan kaybolduğunda Hemen her yerde, kendi yokluğunun yerine popüler kültür ürünleri dolduruyor. Bir sorum olacak, son bir sorum. Bundan sonra hani popüler kültür tanımı üzerine birazcık çıkıp bugünkü konumuza aslında konuştuklarımıza tamamen bağlantılı. Çünkü hani protagonistler, kahramanlar, kahramanlaşma üzerine konuşacağız. Müslüm dedik, onun bir film kahraman haline gelmesi ya da hani Orhan Gencebay'ın e, halkın arasından çıkıp böyle bir e, işte arabesk müziğin onun e, böyle şahı olduğu falan hani bir kahramanlaşma konusuna gireceğiz ama ben e, şunu Popüler kültür üzerine kafamı kurcalayan bir şey. Türkçe'de özellikle popüler kültür dediğimiz zaman nasıl diyeyim bu birazcık işte hor görülen, tukaka edilen bir şey ama ya Fransa'dayken mesela popüler hani halka ait olan Hı -hı. şeyler mesela sol cenah bu ticari bizim ticari bakış açımızdan dışında daha halka ait olan bir şey olarak bakıyor ve popüler kültürü de daha yüceltiyorlar diyelim. Ama biz daha tukaka ediyoruz yani. Ama Bu yani nasıl bir... e, şimdi e, popülerde işte popülası var. O da e, pop e, halk demek vesaire. Bizde biz de öyle bir e, bağlantı yok bir kere. Biz popu görünce ne anlıyoruz aslında? Pop müzik. E, pop müzik işte ne bileyim ben e, havalı olan, eğlenceli olan. Popülerden zaten anladığımızda e, daha çok tanınan, daha çok bilinen, daha çok e, tüketilen... Dolayısıyla biz de mesela gerçekten halk kültürü diyeceksek halk kültürü şu an örneğin işte Neşet Ertaş geleneğini bir halk kültürü olarak kabul edebiliriz. Onun farklı formlarda yeniden söylendiğini ve bestelendiğini de görüyoruz. Ama oradaki de hani her şeyden biraz anlayışı da belki o anlamdaki arabeske dahil olabilir. Yani ticari olan moda olan anlamı var. Ama sadece o ticari olanın yaygın tüketimindeki biçimi kitle kültüründen daha popüler kültüre kayıyor. Dolayısıyla daha az eğitimli, daha az işte genel kültür anlamında bir hı hı. E, sahip olduğu bir şey olan işte ne bileyim bagaj olan insanlar değil de. Yani her şey doğrudan oldu aslında, duygular doğrudan, acılar doğrudan, her şey doğru, hiçbir <gülüyor> şey doğrudan filtreden ve yüceltilmemiş. Çünkü aslında hani seçkin sanat ya da seçkin kültür dediğimiz şey filtreden geçiriyor. <gülüyor> Onların bir farklı farklı adaptasyonları da sadece kitle kültürü üzerinden tüketiliyordu diyelim. Bu dediğiniz şey filtreleme kısmında ve hani doğrudan olduğu popüler kültürün kısmında şöyle bir şey yaşanmıştı işte buna artık Türkiye'de müzik alanında e, alternatif müzik içerisinde üçüncü yeniler diyorlar ve bu dedikleri kişiler de işte gündelik hayattan işte çok samimi işte sözler ne bileyim çay demledim işte seni bekledim falan gibisinden bu evet. üçüncü yeniler diye etiketlenen gruplar çok tuttu çok beğenildi yani evet. çünkü çok sıradan ve gündelik hayatı şeyleri anlatıyorlar isimleri de zaten hani üç isimli gruplar falan diye hani üç yani normalde hani ne bileyim bir şey melekleri bir şey işte kızları falan gibi gruplarken bunlar ne bileyim işte Büyük Ev Ablukada, Son feci, Bisiklet, Dolukadi Çarkıt falan gibi hani isimlerle de bana onu hani doğrudan ve direkt olması ve tutuluyor olması ve o popülarssın içerisinde de hani evet. yer alıyor olması herhalde. Neyse bugünkü konumuza mı geçsek artık? Yani buradan <gülüyor> e, geçebiliriz. Hı -hı, Şimdi e, sıradan dedin, günledik gündelik dedin, kullandıkları isimler böyle zaten hani doğrudan ticari alalım, herkesi e, içimize alalım, e, biz en geniş kitle tarafından dinlenelim gibi bir dertleri yoktu. Yo yoktu. Tu. Orada da ticarileşme e, başladı diyebilirsin. Şu an, İnanılmaz e, şu anda. Evet. Şu anda inanılmaz Yoktu <gülüyor> ama. Yani belki. örneğin hangi kesim dinliyor desek? Var mı orada bir ayrım? Sanki o ayrımlar da ortadan o. kalktı gibi. Herkes dinliyor aslında. Herkes dinliyor. E, herkesi tanımlamak biraz zor ama ben oradan bu sıradan gündelik olan ya da çok yüceltmeye gitmeyen e, yanıyla acaba hani e, kahramanlar bugün nasıl kahramanlar dediğimde sanki oradan yakalayabilirmişiz gibi geldi. <gülüyor> Çünkü e, şimdi burada hemen Bugünün gençleri özellikle çeken anlatısı ama belli bir biçimde de daha az genç olanları da bir krize sürükleyen şey. Gelecek yok. Yaşadığımız gün yaşıyoruz. Bugün ve şimdi de yaşıyoruz. Zaten geleceğin olmaması bizim bugün ne kadar hedonist olduğumuzun da bilinmesini gerektiriyor. Biz hazcı bir şekilde yaşayan insanlarız diyen, çok da hani böyle toplumda örnek insanlar olmayı da çok onun peşinde de olmayan böyle bir yeni kahraman tipi Hı -hı. ya da hani modern ya da bitolojik kahramanlara çok benzemeyen bir tip ortaya çıkıyor. Bilmiyorum benim aklıma biraz senin söylediklerin bunu geçirdi. E, tabii yani bu hani postmodern kahramanların nitelikleri derken daha çok aslında modern zamanın büyük anlatılarının çöktüğü. Dolayısıyla kurtuluş vaadi içeren hiçbir anlatının bugün dile gelemez olmasının yanı sıra bu, bu çağın insanları özellikle de gençleri bunu istemiyorlardı zaten. Yani... Hatta alay konusu haline gidip brutalize ediliyor falan. Evet. Örneğin işte politika söz konusu olduğunda bu gençler politikayla ilgilenmiyor. İşte bunların ilgilerinin ne olduğunu biz de kavrayamıyoruz diyen insanların sayısı çok fazla. Hani politikacıdan belki medya çalışılanlarına kadar. ama Bu ama hep vardı pardon. Evet. Ama gençler politikayla ilgilenmiyor söylemi. Her zaman vardı yani. Ama yani. şimdi gerçekten çok farklı bir şekilde <gülüyor> politikayla ilgileniyorlar ve bunu belli bir kuşak anlayamıyor. Yani o klasik idealler için yapılan, Politik mücadele ortadan kalktığı için e, gençlerin aslında politikadan anladığı biraz da hani bugünü daha iyi yapan şey belki de. Hmm. E, bunda bir e, yani varsayıyorum çok bildiğimden değil. Ama siz o, e, gençlerin önüne işte kurtaracağız, vaatlerle geliyoruz, size işler gelecek, siz işte hiç, e, maddi sıkıntı çekmeyeceksiniz falan diye birisi konuşsa gençler buna gülüyorlar. Çünkü Gelecek üzerine kurguları yok. Bana internetimi verin diyorlar. <gülüyor> zaten <interneti> siyasilerde <gülüyor> o yönde bir sürü propaganda kampanyada yaptılar. Yani işte size gençlere şu kadar internet bilmem ne falan gibisinden. Neyse varoluş alanları birazcık da artık oraya da kaydı. Yani günümüzde dijitale doğan insanlar. Neyse saptık galiba birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ben Yani bunu... aslında benim söylemeye çalıştığım şey biraz ıı, 70'lerin sonları. Özellikle de 1980'lerden itibaren... E ...bu Amerikan rüyası denilen şeyin hmm. krize girmiş olması. Şimdi o krize girince ve de teknik e, ilerlemenin... hani moderni hep ileriye atan şey bugün gerçekleşiyor. Ve hiç de aslında modern zaman insanının, e, insan tipinin... ...beklediği gibi mucizeler yok etrafımızda. Hmm. Yani uzaya gidiliyor olabilir, işte 6 ay e, uzayda yaşanıyor olabilir... E, düşünsene yani ilk e, aya giden e, astronot için duyulan heyecan merak vesaire bugün biz 6 ay e, bilmem şu an adı e, ne ama bir astronot işte 6 ay uzayda yaşayıp geri dönüyor öyle gözüme çarptı <gülüyor> ve biz bundan aslında çok da haberdar e, değiliz sanki çünkü başka bir yerde Hı. yaşam çok fazla hızlı akıyor. İşte bireycilik e, hedonizmle birlikte aslında birbirini belirleyecek bir şekilde önümüzde duruyor. Dolayısıyla insanların aslında ya da e, genel olarak e, hani genç ve er, e, yetişkinliğe doğru gidenlerin idollere bu anlamda ihtiyacı yok. Örnek alınacak Hı -hı. idollere. E, onun için senin söylediğin grupların isimleri de örnek olmak için ortaya çıkmadıklarını Hı -hı. gösteriyor bana. E, i̇şte bu ilgi çeken bir şey yani. İdol aramıyorum ama hani hiçbir bana öğretecek bir şey olmasın. Ama yine de benim bu şimdi de e, hazcı yanımı besleyen e, bir şey olsun. Yani benim kızım da çok diyordu şu an 19 yaşında. Hızlı e, yaşa genç ağır. Yani ilginç bir biçimde e, böyle bir şey söz konusu. Yani hiç kimse toplum için bir model olma arayışında e, değilmiş gibi. Ama zaten zamanda e, büyük anlatıları öneremiyor. İnsanlar aynı hayali paylaşmıyor, aynı e, şimdi tanımları bile birbirinden çok ayrışıyor. Sanırım yeni dijital teknolojilerin ve bağlı medyaların da bunda epey bir rolü var. Bugün gençler daha çok hani şehirlerde, büyük şehirlerden e, kırsala. İşte tarıma, daha toprağa, doğaya dönme gibi dertleri var bir kısmı. <gülüyor> evet, buradan nereye gidiyoruz? Yani <gülüyor> şeyi söyleyebilirim. E, postmodern dönemde mesela Prometheus gibi bir e, figür yok. Hı. Buda yok, Hermes yok. Bunların hepsi... Dionysos'a e, geçişten. E, evet, Dionysos'a geçildiği için e, bütün her şeyin onun etrafında dönmesi gerekiyor. Oyun. E, oyun etrafında ama bir yandan da bu Dionysos'a haz Eğlence insanı biraz önce de dediğimiz gibi hani insana bir şey katan bir kahramandansa insanlığa diyelim sadece kendisi için bir şey söyleyen işte geçici olarak geçerli olan bir de özellikle ahlak dersi vermeyen hiçbir şekilde toplumsal yararı öne çıkarmayan toplumsal düzeni çünkü bütün e, mitolojik ve modern kahramanlar toplumsal düzeni yeniden inşa ediyorlardı. Şimdi tam tersine o toplumsal düzen e, kimsenin e, sanki umrunda değilmiş gibi. Burada mesela hani Recep İvedik, Recep İvedik dedik ya. Yani sonuçta öyle birinin belli bir süre inanılmaz bir... E, yani Türk sineması dikkate alındığında gişe rekorları olarak e, seyrediliyor oluşunu. Biz hep böyle... Yani nasıl oluyor böyle birisi nasıl oluyor da bu kadar ilgi görüyor bu insanlara ne oldu işte hayvandan bozma tırnak içinde bir şeyle aslında karşı karşıya değil miyiz dediğimizde aslında baktığınızda biraz da mizahi bir şekilde tüm o toplumsal düzen saydığımız şeyin inanılmaz bir şekilde altist olduğunu da görüyoruz yani çok Hani toplumsal olarak yaşayabilecek bir tip değil aslında karşımızdaki. Böyle herhalde sanırım gücünü büyük ölçüde oradan alıyordu Recep İvedik. Yani çok absürt, absürdizm değil de böyle abritisman dediğimiz ne denir ona? Daha böyle... Abriti. Abriti yani hani bir de yani absürt değil mesela yani. E, Aptalın da aptalı gibi mi diyeceğiz? Aptallaştırma mi? üzerine yani karakter de böyle bir... Ama işte yani anlattılar eğer sana sürekli idealler, modeller sunuyorsa, mücadele etme gücü ve cesareti veriyorsa farkındaysan hiçbir şekilde hiçbir şeyle mücadele etmiyor. Ve kendiler o kadar emin, özgüvenli ki yani abartıldığında hedonist insan bu olabilir. E tabii ki özellikleri hani Türkiye'deki nüfusun ortalama nitelikleri dikkate alınarak belki daha az kentli kesimden Hı. seçilmiş ve hani abartılmış bir yanı var ama sonuçta baktığımızda e, hani bu pler kültür e, figürleri hemen her yerde zaten kabul gördüğü için ya yani onu biraz daha abarttığında sanki yeniden o e, seçkin olan ve olmayan ayrımı ortaya çıkabilecekmiş gibi e, ama birden bu ayrımında e, yani gişe rekorlarına vesaire ticari başarıya bakarsan aslında insanlar hani Recep'i Bey diye gittik, biz onu gördük deyip utançla onu izlemiyorlardı bence. Dionysos'un da mitolojilerde bir işlevi var sonuçta. A, tabii, yani, olmaz olur mu? <gülüyor> evet. Sonuçta tabii Nietzsche'nin Dionysos'u çok daha fazla sevdiğini düşünürsen, aynı zamanda yani o açıdan da aslında önemli. Kendini Nietzsche'ci anlamda tüm o ahlaki ve dini değerlerle, baskı altına bile isteği alan ve e, onlarla birlikte bir büyük e, mücadeleye giren ideal e, bir e, yolculuk e, şey yapıp neredeyse hani biraz ermiş gibi yeniden yeryüzüne e, dönen tiplere karşı bir tip aslında bir yandan Prometheus Evet Hı -hı. evet Prometheus değil e, e, yani bugün olan şey belki de hani çok yani tem, siyasette temsil krizinden söz ediyoruz işte anlam krizinden söz ediyoruz Hı -hı. Yani neyin üzerine anlamlarımızı inşa edeceğiz? E bu kayma daha aslında biraz seçkin olan kültürde sinemada filan müzmin mutsuz erkekler görüyorum. İsiz e, adamlar. adamlar <gülüyor> ve de sürekli bir hani intiharla biten işte yaşamı yakalayamamış çok yetenekli bu hani biraz daha e, otör sineması diyelim hadi oralarda böyle bir e, tipler var ama daha popüler olana inince o hani ölmeyi kabul etmek hani hızlı yaşa hızlı öl tarzı <gülüyor> bir şey. Bir o açıdan geçerli ama yani Recep İvedik gibi yaşamak da belki ölmektir <gülüyor> diyerek ben burada e, ter, e, tersi bir şey, söylediğim şeye tersi, ters bir şey e, söylemiş olayım ama e, toplumsal mesajı yok e, Recep İvedik. Bence onu ilginç kılan bu. Bana aslında bir mesajı oldu. Yani şimdi toplumda elitler ve işte elit olmayanlar hani bu sinema, sinemaya giden insan dediniz ya insanlar saklıyorlar gittiklerini söylemiyorlar diye. Bunun aynısı aslında bir e, online streaming işte müzik streaming platformunda da var. guilty pleasure dediğimiz adam ya da kadın bir şarkı açıyor yani işte ne bileyim arabesk olabilir ya da işte çok popüler yani halka mal olmuş artık bir müziği açılıyor. Bunu gizli modda mesela streaming platformun gizli modunda dinliyor ve ondan sonra işte ne bileyim klasik müzik işte caz ya da ne bileyim daha e, hani kendisine yakıştırdığı müzikleri dinlerken açıyor işte gizli modu, private modu mesela yani. Evet. <gülüyor> Ama geçen gün ben derste e, ne dinliyorsunuz merak ediyorum diye sordum. Yani klasik de var, her şeyi dinliyorum diyen var. Hatta onun içine bolca herhalde o günkü öğrenci profiline bağlı olarak e, Arapça şarkı, rap. Klasiklerini hmm. dinliyoruz diyorlar. Sonra öğrenmeye çalıştım nedir bu Arap klasikleri diye. Aslında bizdeki Türk sanat, e, sanat müziğine çok e, yakın bir türü dinliyorlar. Yani klasik müzik dinliyorum deyip de hani onunla e, övünecek bir gençlik de e, biraz azalmış gibi bence. Her şeyi dinliyorum diyorlar hmm. biraz e, açıkça da. Bu da işte belki akışkan bir postmodernizm, postmodernizm dönemin bir şey olabilir. Neticesi olabilir. Yani her şeyi ondan biraz, bundan biraz. Yani ilginç bir biçimde mesela rap dinleyenler ritme ihtiyaçları olduklarında rap dinliyorlar. Hı, mesela i̇şte, sporda. Açıkçası. Yoğunlaşmaları gerektiğinde klasik müziğe geçiyorlar. Eğer çok hatta bir sınıftan bir öğrenci şey dedi 80'leri çocukken çok dinletmiş annesi. Hı hı. Ben 80'lere hemen sığınıyorum. Kendimi iyi hissetmediğimde dedim. <gülüyor> bu hafta yine burada kes kesiyoruz, bitiriyoruz. Aslında yani konuşmaya devam etsek devam ederiz herhalde ama. Evet. <gülüyor> Kahramanlar üzerinden konuşmaya. Ama bir şeyden de çok söz etmedik. Hani evet. e, bu Joker tipinin... E, ne olduğundan belki onu da e, hani... Biz sonraki programda karşı kültür üzerine birazcık evet, konuşacağız. Oradaki karşı kültürün hani, neye dönüştüğünü belki bu joker ya da işte birkaç figür üzerinden e, anlatmaya devam ederiz. Evet. Açık Radyo'da Popüler Kültür Envanterini dinlediniz. İki hafta sonra tekrar çarşamba günü Nilgün yani Tutal'da yayında olacağız. Açık Dergi içerisinde saatler 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere diyelim Uzan. Görüşmek üzere. Sosyal medyadan Popüler Kültür Envanteri'ni takip etmek için Instagram'a Popüler Kültür Envanteri yazabilirsiniz. İngilizce karakterleriyle birleşik olarak veya Twitter'dan da PK Envanteri şeklinde arattığınız zaman bizi bulabilirsiniz. Takip edip programlardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Açık Radyo'nun podcast kanallarından da yarın itibariyle bu programı ve ilk programımızın kaydını, podcast kaydını dinleyebilirsiniz. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere.